İhtilaf fıkı itikatta ihtilaf. 3. Ebu Hanzala Allah'ın adıyla. İhtilaf fıkı yazımıza Allah'ın subhanahu ve teala izniyle devam ediyoruz. Bir önceki yazımızda kısaca itikadi meselelerde meydana gelen ihtilafa İslam'ın bakışını ve bu ihtilafın meydana gelme sebeplerinden ilkini zikrettik. İtikadi hususlarda özellikle de tevhid ve şirk meselelerinde aslı olan ihtilafın olmamasıdır. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala, Rasullerini bu ihtilafta hakem olsunlar diye kitaplarla yollamıştır. Önceki yazımızda bu durumu şu satırlarla ifade etmiştik: İnsanlar tek bir ümmetti. Allah Peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi. İnsanların ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak olan kitabı da indirdi. Ancak kitap verilenler kendilerine belgeler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ondan ayrılığa düştüler. Allah ise iman edenleri, onların hakkında ayrılığa düştükleri doğruya, kendi izniyle ulaştırdı. Allah, dilediğine doğru yolu gösterir. Bakara Suresi 213. Ayet İnsanlar, peygamberlerin ortak mesajı olan Allah'ı ibadette birleyip, ona ortak koşmama esasında ihtilafa düşünce, Allah Subhanahu ve teâlâ peygamberler gönderdi. Gayeleri yanlarında bulunan kitaplarla insanların arasında hükmetmek ve hakla batılı birbirinden ayırmaktı. Allah subhanehu ve Teala kendine hakkıyla iman etmiş insanların delil ve basiret üzere olmasını istediği için bu vesileyle onları doğru yola eriştirdi. İbni Abbas radıyallahu anh, bu ayetin tefsirinde şu hadisi zikreder. Adem ve Nuh aleyhisselam arasında on asır vardı. İnsanlar bu süre zarfında hak üzere ediler. İhtilaf edince Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler gönderdi. Taberi senediyle nakletmiştir. Ve özellikle bir ayet üzerinden bu konuyu izah etmiştik. Peygamberler insanlar arasındaki ihtilafı kaldırdıkları gibi sonradan gelecek olanlara ortak mesaj olarak da ayrılığa düşmeden dini ikame etmeyi miras bırakmışlardır. Dini ayakta tutun ve onda grup grup ayrılmayın diye Allah'ın Nuha'ya tavsiye ettiğini sana da vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiklerini, size de dinin kuralları yapmıştır. Müşrikleri davet ettiğin şey onlara ağır gelir. Allah, dilediğini kendine seçer ve kendine yönelen kimseye yol gösterir. Onlar, aralarındaki hırs ve haset yüzünden, kendilerine bu hususta bilgi geldikten sonra ayrılığa düştüler. Ve Rabbin, muayyen bir zamana kadar onlara azap etmemeyi takdir etmeseydi, Aralarında çoktan hükmedilirdi. Ve onlardan sonra kitaba varis olanlar da, bu hususta elbette şüphe içindedir. Tereddüte düşmüşlerdir. Şura Suresi 13 ve 14. Ayetler İtikatta vuku bulan ihtilafın bir takım sebepleri vardır. Özellikle ümmetin vahdetini isteyen ve bu uğurda çabalayan insanların bu sebepleri bilmesi gerekir. Sebepleri bilmek, ihtilafı def etmenin çözüm yoludur da aynı zamanda. Yazımızın ilk kısmında belirttiğimiz gibi, her ihtilafı meşru kabul etmek, vahye aykırı bir tutumdur. Zira bazı zümreler, itikadi ihtilafları def etmek yerine, çoğulculuk anlayışıyla her ihtilafa göz yummayı çözüm olarak benimsemişlerdir. Bunu yaparken de, İslam'ın meşru gördüğü ihtilafa dair nasları delil almışlardır. Ancak bu, yerinde olmayan bir istitlal ve hak sözle batılın irade edilmesi babındandır. Bu girişten sonra itikadi ihtilaflara sebebiyet veren maddelerle yazımıza devam edelim. 2. Müteşabih naslarla amel edip muhkem nasları terk etmek. Allah'ın subhanu ve teala kitabı ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde var olan naslar muhkem ve müteşabih olmak üzere iki kısımdır. O sana kitabı indirendir. Onun Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır.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 Allah subhanehu ve Teala kendi ayetlerini ve buna bağlı olarak ayetlerin muhataplarını iki kısma ayırmıştır. Kitabın anası olan muhkem naslarla dinini anlayanlar. Bunlara dair özel bir övgü zikredilmemiş olsa da diğer zümre yerilince bunlar tam zıddıyla övülmüş demektir. Kitabın müteşabih olanının peşine düşenler. Bunlar fitne çıkarmak ve Allah'ın ayetlerine olmadık yorumlar yapma yergisiyle zikredilmişlerdir. Buradan anlıyoruz ki, Kitaba uymak isteyenler muhkem olanına tabi olurlar. Kitaba uymaktan ziyade içinde bulundukları durumu kitaba uydurmak isteyenler müteşabih olana tabi olurlar. Çünkü muhkem naslar çok açıktır. Lafızlarıyla anlaşılır. Anlaşılması için değişik araçlara ihtiyaç yoktur. Müteşabih ise bunun zıddıdır. Yorumlanmaya ve farklı yerlere çekilmeye müsaittir. Bu sebepten kalpleri hastalıklı olanlar Müteşabih olanla ilgilenir, muhkemi terk ederler. Bu aynı zamanda zihinlerde oluşması kaçınılmaz olan sorunun da cevabıdır. Neden Allah Subhanahu ve Teala kendi ayetlerini aynı açıklık ve anlaşılırlıkta kılmamıştır? Kur'an'a ona uymak ve hayata hakim kılmak için yaklaşanlarla onu dünyalık çıkarlarını alet edenlerin birbirinden ayrılması için bütün ayetler aynı açıklıkta ve anlaşılırlıkta değildir. Kalplerde olanı Allah subhanehu ve Teala bilir. Ancak amellerimiz kalplerde olanın dışa yansımasıdır. Muhkem ve müteşabih ayetler bu hakikatin anlaşılması için Allah subhanehu ve Teala tarafından ölçü olarak belirlenmiştir. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu ölçüye dikkat çekmiş ve ashabını uyarmıştır. Sizler Kur'an'ın müteşabihine uyanları gördüğünüzde bilin ki onlar Allah'ın ayette isimlendirdikleridir ve onlardan sakının. Müslim İmam Müslim bu hadisi sahihinin ilim babında rivayet etmiştir. İlim kitabına bu hadiste giriş yapmıştır. Adeta muhkem ve müteşabih meselesinin sahih bir ilmin ilk şartı olduğuna vurgu yapmıştır. Muhkem ve müteşabihin anlamı Muhkem, İmam Begavi Rahmehullah tefsirinde açık ve tafsilatlı olan ayetler olarak tanımlanmıştır. Muhkem denmesinin nedeni, kelimenin ihkam kökünden gelmesidir. Muhkem ayetler öyle sağlamlaştırılmıştır ki açıklığı ve anlaşılırlığı nedeniyle insanların bu ayetlerde tasarrufta bulunması men edilmiştir. İmam Kurtubi rahimehullah ilgili ayetin tefsirinde görüşleri aktardıktan sonra Nehas muhkem ve müteşabih ayetler hakkında söylenen en güzel söz şudur. Muhkem kendini açıklayan onu anlamak için başkaca şeylere rücu edilmeyendir. Hiçbir şey Allah'ın dengi değildir ayeti ve ben tevbe edenleri çokça bağışlayanım ayetleri buna örnek verilebilir. Müteşâbis ise, Allah tüm günahları affeder ayeti gibidir. Bu ayeti anlayabilmek için, çünkü tüm günahlar yanlış anlaşılmaya müsaittir, burada sanki kişi ne günah işlerse işlesin, Allah mutlaka affedecektir gibi bir anlam çıkıyor. Ben tevbe edenleri çokça bağışlayanım ve Allah kendine şirk koşulmasını asla affetmez ayetlerine dönmek gerekir. Dedim ki, Kurtubi, Nehas'ın söyledikleri İbn Atiyye'nin seçtiği görüşü açıklar. Bu lügat kurallarına da uygundur. Çünkü muhkem kelimesi ehke ma fiilinin ismi mefulüdür. Bu fiil sağlamlaştırmak anlamına gelir. Şüphe yoktur ki bir şeyin açıklığı ve kendinde tereddüt olmaması onun kelimelerinin ve terkibinin açıklığı ve sağlamlığındandır. Açıklık ve sağlamlıktan biri kaybolduğunda müteşabihlik oluşur i̇bn Kesir Rahimehullah, bu ayetin tefsirinde görüşleri aktardıktan sonra, muhkem hususunda söylenenlerin en güzeli, Muhammed bin İshak bin Yesar'ında naz kıldığı şu görüştür. Onlar, Allah'ın hücceti, kulların korunması, husumet ve batılın reddi olan ayetlerdir. Konulduğu manadan çevrilmeleri veya tahrif edilmeleri mümkün değildir. Müteşâbis konuldukları manadan çevrilebilen, tahrif edilip yorumlanabilenlerdir i̇bn Kesir devamında müteşabih'i alırlar, ta ki onunla istedikleri bozuk amaca ulaşabilsinler. Çünkü müteşabihin lafısları, onların istedikleri manaya da ihtimalidir. Muhkemde ise onlara hiçbir nasip yoktur. Çünkü onların aleyhine hüccettir ve onların istediklerine uygun değildir. Ayetin nüzul sebebi, ayetin doğru anlaşılmasında ciddi etkiye sahiptir. Tefsir kitaplarında bu ayetle ilgili, Necran Hristiyanları Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip, İsa'nın aleyhisselam durumunu sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun aleyhisselam ilah olmadığını, Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu söyleyince itiraz ettiler. Ve Kur'an'dan bazı ayetlere delil göstererek, İsa'nın aleyhisselam ilah olduğu veya ondan bir parça olduğunu iddia ettiler. Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin. Ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Nisa suresi 171. ayet. Ayetlerde geçen, onun kelimesi ve ondan bir ruh kısmını sapkın itikatlarına dayanak gösterdiler. Oysa bu kısım müteşabihti. Yani birden fazla ihtimal içeriyordu. İsa aleyhisselam hakkında birçok ayet vardı. Şayet o ayetlere bakılsa, açık bir şekilde vardıkları sonucun yanlış olduğunu anlayacaklardı. Mesih de, Allah'a yakın meleklerde, Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah'a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır. Nisa Suresi 172. Ayet Andolsun. Allah, Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Andolsun, Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun, Onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Maide suresi 72 ve 73. ayetler. Allah, ey Meryem oğlu İsa, beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah olarak benimseyin diye insanlara sen mi söyledin? dediği zaman İsa şöyle cevap verir. Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer deseydim elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içim duolana bilirsin. Bense senin içinde olanı bilmem. Elbette sen gaypları en iyi bilensin. Ben onlara Rabbim ve Rabbimiz olan Allah'a kulluk edin diye senin bana emrettiğin dışında bir şey söylemedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit oldum. Beni öldürdüğün zamanda onları sen gözetiyordun. Sen her şeye şahitsin. Maide Suresi 116 ve 117. Ayetler Gerek ayetin nüzul sebebi, Gerek muhkem ve müteşabih kavramının lügat anlamları, gerek ayetin siyak ve sibakından ve tefsir imamlarının izahlarından anlıyoruz ki, muhkem naslar, manası açık, ihtimalli olmayan, kendi kendine yeten ve anlamak için başkaca araçlara ihtiyaç duymayandır. Müteşabih ise, lafzı kapalı, farklı anlamlara gelebilecek olan ve anlamak için başkaca naslara ihtiyaç duyulan ayetlerdir. Bu izahtan sonra diyebiliriz ki, İtikadi alanda var olan ihtilaflara bakıldığında birçok ihtilafın bu meseleye döndüğü görülecektir. Muhkem olan nasları terk edenler, yorumlanmaya müsait müteşabih nasları hevalarına uygun şekilde tevvil ederek, zahiren vahye dayalı ama hakikatte sapkınlık olan bir yolla amaçlarına ulaşmaktadırlar. Bazen dünya rahatını elde etmek, bazen İslami sorumluluklardan ve emanetin ağır yükünden kurtulmak Kimi zaman alışılmış örf ve adetleri meşrulaştırmak ve cahiliye kültürlerine İslami kılıf uydurup, sapık babalarını temize çıkarmak için bu yola başvururlar. Vereceğimiz örneklerle anlatmak istediğimiz meselenin daha iyi anlaşılacağını umuyoruz. Parlamentolara girmenin hükmü Bugün üzerinde en çok tartışılan meselelerden biri, parlamentolara İslam'a hizmet maksadıyla girmenin hükmüdür. Mevcut parlamentoların demokrasi ve layıklık ilkeleri üzere kurulu olduğu herkesin malumudur. Hakimiyetin Allah'a Subhanahu ve teâlâ ait olması, İslam'da tartışma kabul etmeyen asıllardandır. Bunun zıddı, Allah'la Subhanahu ve Teala uluhiyet noktasında çekişmedir. Ancak bu, sadece teorik bir hakikat değildir. Müşriklerin de birçoğu teoride bunu kabul ediyorlardı. Ancak İslam'ın bunu pratikte hayata geçirip, Herkesin eşit haklara sahip olacağı ilahi yasaları hayata hakim kılmak istediğini görünce, buna şiddetle karşı çıkmışlardı. Günümüzde de teorik olarak bu meseleyi kabul eden çoğu zevat, pratikte buna muhalefet ediyor ve bu parlamentoları İslami hizmetlerine aracı kabul ediyorlar. Hükmün Allah'a ait oluşunu benzer cümlelerle ifade eden bu insanların, vakıada bu asıla taban tabana zıt hareket etmeleri insanı düşündürüyor. Daha kötüsü bu batıllarına Allah'ın kelamını ve Resul'ün sünnetini alet etmeye kalkıyorlar. Birçoğu İslami davanın zorluklarından bıkan ve Allah'ın yardımına ramak kala rahat hizmet etme yollarını asıl metoda tercih eden bu insanların delillerine baktığımızda muhkem olanı terk edip müteşabihi dayanak edindiklerini görürüz. İlk olarak Yusuf'un aleyhisselam kralın yanında bakanlık yaptığını Hatta bunu kendisinin bizzat talep ettiğini söylerler. Yusuf, beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim dedi. Yusuf Suresi 55. Ayet Bu ayet ve Yusuf'un aleyhisselam konumunu ifade eden ayetler müteşabihtir. Sebebi ise, öncelikle bu kıssayı delil alabilmek için şu soruların cevabının netleşmesi gerekir. A. Yusuf aleyhisselam hakimiyetin Allah'a verildiği bir nizamda mı bakanlık yaptı? B. Bakanlığını yaptığı kurumun iç ve dış işlerinde Allah'ın kanunlarının dışında kanunlarla mı hükmediliyordu? C. Göreve gelirken namusu ve şerefi üzere küfre girip demokrasi ve laikliğin güvencesi olan yasaya bağlı kalacağına yemin etmiş miydi? D. Kanunlar yapıp Allah'ın subhanehu ve Teala yasak kıldıklarını serbest veya serbest kıldıklarını yasak kılmış mıydı? Sorular sorular. Çünkü mevcut parlamentolara giren insanları bekleyen hizmet ve işler bunlardır. Yusuf'un aleyhisselam kısasına delil almak için parlamentolarda yapılanların onun aleyhisselam vakasına benzer olması gerekir. Oysa bu soruların cevabına aynı surenin delaleti açık. Muhkem nasları ışığında baktığımızda durumun hiç de böyle olmadığını anlarız ve kalbinde eğrilik olup fitne çıkarmak isteyenlerin surenin müteşabih ayetlerine sarıldığına şahit oluruz. Yusuf aleyhisselam kimsenin kendine karışmadığı bir sistemde tamamen müstakil olarak çalışmıştı. İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan, iktidar verdik. Öyle ki orada Mısır'da dilediği yerde konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasip ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. Yusuf suresi 56. ayet. Allah Subhanahu ve Teala açık bir şekilde Yusuf'a Aleyhisselam yeryüzünde temkin ve dilediği gibi hareket etme yetkisi verdiğini söylüyor. Yani Yusuf parlamentoda Allah'ın Subhanahu ve Teala helallerinin haram, haramlarının helal olduğu kanunlarla değil, dilediği gibi yani Rabbinin hükümleriyle hükmetme yetkisine sahipti. Sistemin iflas ettiği bir noktada Müslümanlara Ekonomi bakanlığını siz alın ve dilediğiniz hükümlerle ekonomiye hükmedin dendiğini farz edelim. Böyle bir durumda birileri bu görevi kabul etse ve Yusuf'un aleyhisselam kısasını delil alsa bu anlaşılabilir. Ancak hiçbir yönden benzemeyen bir durumu, kendi hevalarına delil almaları iddia sahiplerinin kalplerinin eğriliğini gösterir. Bakın Yusuf aleyhisselam sadece ekonomide değil, Kendinin tasarrufunda olan her yerde bu serbestliğe sahipti ve Allah'ın kanunlarıyla hükmediyordu. Kardeşini alıkoymak için çantasına tası yerleştirdiğinde, Yakub'un aleyhisselam diğer çocuklarına sordu. Yusuf, onların yükünü hazırladığı zaman maşrabayı kardeşinin yükü içine koydu. Kafile hareket ettikten sonra bir tellal, ey kafire, siz hırsızsınız diye seslendi. Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek, ne arıyorsunuz dediler. Kralın su kabını arıyoruz, onu getirene bir deve yükü bahşiş var dediler. İçlerinden biri, ben buna kefilim dedi. Allah'a and olsun ki, bizim yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz dediler. Yusuf'un adamları dediler ki, peki siz yalancıysanız bunun cezası nedir? Onun cezası, kayıp eşya, kimin yükünde bulunursa, işte o şahsa el koymak onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız, dediler. Yusuf suresi 70 ve 75. ayetler. Burada Yusufun aleyhisselam hizmetçileri, Yakubun aleyhisselam oğullarına hırsızlığın cezasını soruyorlar. Onlar da kendi şeriatlarında hırsızın cezasının çaldığına karşılık alı konulması olduğunu söylüyorlar. Ve kap, Yusufun kardeşinde çıkınca nasıl hükmettiğini de aynı sure bizlere anlatıyor. Böylece, Yusuf, kardeşinin kabından önce, onların kaplarını yoklamaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. İşte biz, Yusuf için böyle bir plan düzenledik. Yoksa hükümdarın dininde, yürürlükteki kanuna göre, kardeşini yanında koyamazdı. Ancak, Allah'ın dilemesi başka. Biz, dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Ve her bilgi sahibinin üstünde, daha iyi bir bilen vardır. Yusuf suresi 76. ayet. Allah subhanehu ve Teala açıkça kralın kanunlarının farklı olduğunu ve Yusuf'un Yakub'un Aleyhisselam kanunlarına göre hükmettiğini buyuruyor. Ancak buna rağmen kalbinde eğrilik olanların bu nasları terk ettiklerini ve birden fazla ihtimalli olup ancak muhkem nasları ışığında hakikatin anlaşılacağı müteşabihe tabi olduklarını görürüz. Ayrıca o Yusuf ki Aleyhisselam Zindanın karanlıklarını şu sözlerle aydınlatmıştı. Ey zindan arkadaşlarım! Birbirinden ayrı bir sürü Rabler mi daha hayırlıdır? Yoksa el kahhar, kahredici olan bir tek Allah mı? Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dost doğru din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Yusuf suresi 39 ve 40. ayetler Acaba Yusuf aleyhisselam zindanda bu sözleri söylerken, özgürlüğüne kavuştuktan sonra metot değiştirip, farklı yollara mı başvurmuştu? Zindanda yaptığı davetin özünde, o toplumun ana problemlerine değinmişti de, çıkınca anlattıklarını unutup, toplumun itikadi hastalığına kendi mi yakalanmıştı? Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki, Yusuf'a aleyhisselam bu iftirayı atanlar, kralın karısından daha çirkin bir iş yapıyorlar. İlk iftira, Yusuf'un iffeti neydi? Buysa, Yusuf'un uğruna yaşayıp öldüğü, insanları ilk davet ettiği esas olan itikadınadır. Acaba müteşabih naslarda bu sonuca ulaşanlar, Yusuf'un da aleyhisselam her peygamber gibi gönderildiği ortak davete muhalefet ettiğini, hatta ihanet ettiğini iddia ettiklerinin farkında mıdırlar? Andolsun, biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tavuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir elçi gönderdik. Böylelikle onlardan kimine Allah hidayet verdi? Kiminin üzerine sapıklık hak oldu? Artık yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün. Nahl Suresi 36. Ayet Yusuf da aleyhisselam her peygamber gibi kavmine bu mesajla gelmişti. Allah'a ibadetle birlemek ve tavutlardan kaçınmaları için insanları uyarmak. Yaptıkları çirkin amele Yusuf gibi pak bir peygamberi alet etmeye kalkanlar, Yusuf'un aleyhisselam yükümlü olduğu risalete ihanet ettiğine mi inanıyorlar? İnsanları tavuttan içtinâb etmeye davet ederken, kendi ilk fırsatta tavuta bakan mı olmuştu? Bu iftiraları ve sahiplerini Allah'a havale ediyor, Ondan subhanehu ve Teala korunma ve hidayet istiyoruz. Yine bu insanların batıl yollarına delil olarak Hudeybiye anlaşmasını dillerine doladıklarını görürüz. Allah Resulü'nün bazı maslahatları gözeterek zahiri İslam'a uygun olmayan maddeleri kabul ettiğini söylerler. Buna dayanarak parlamentoya girişin zahiren İslam'a uygun olmasa da günümüzde bazı maslahatları elde etmek için elzem olduğunu iddia ederler. Cevap olarak söylenecek çok şey vardır. Ancak Hudeybiye anlaşmasının içeriğine ve alimlerin o konu hakkında söylediklerine dahi girmeden şu noktaya dikkat çekmek isteriz. Şüphe ve batıl ehli bu konu hakkında Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem muhkem bir davranışını görmezden gelip onu hiçbir gündeme getirmezler. Utbe bin Rabia Mekkeli müşrikler adına Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bazı tekliflerde bulundu. Mal istiyorsan, seni en zenginimiz kalıncaya kadar mal toplayalım. Amacın liderlikse, seni ölene dek başımıza geçirelim. Ya da aldığımız kararlarda söz sahibi yapalım. Şehvetse, derdin, sana Arapların kadınlarından on kişi nikahlayalım. Dikkat edilirse, konu hakkında elimizde muhkem bir nas vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı, en ağır işkence ve sıkıntılara maruz kalıyorken, müşrikler ona hem diktatörlük, hem de demokrasi teklifinde bulunmuşlardır. Gaye onu darun nedve çatısı altına sokmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse yanına gelen elçiye şu ayetleri okuyarak karşılık vermiştir. Ha Mim. Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bu bilen bir kavim için ayetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır. Bu kitap müjdeleyici ve uyarıcıdır. Fakat onların çoğu yüz çevirdi. Artık dinlemezler. Ve dediler ki, Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Bizimle senin aranda bir perde bulunmaktadır. Onun için sen istediğini yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık ona yönelin, ondan mağfiret dileyin ortak koşanların vay haline Onlar zekâtı vermezler ahireti inkar edenler de onlardır Şüphesiz iman edip iyi iş yapanlar için tükenmeyen bir mükafat vardır de ki gerçekten siz yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar mı koşuyorsunuz O âlemlerin Rabbidir O yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi Orada bereketler yarattı ve orada tam 4 günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yer küreye isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde 7 gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz yakın semayı kandillerle donattık. Bozulmadan da koruduk. İşte bu aziz alim Allah'ın takdiridir. Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, işte sizi at ve semudun başına gelen kasırgaya benzer bir kasırgaya karşı uyarıyorum. Peygamberler onlara, önlerinden ve arkalarından gelerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin dedikleri zaman, Rabbimiz dileseydi elbette melekler indirirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz demişlerdi. Fussilet Suresi 1 ve 14. Ayetler bir başka rivayette, Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, onlara şöyle cevap verdi. Ben bununla gönderilmedim. Ya benim söylediklerime iman edeceksiniz, ya da Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredeceğim. Gerek Allah Resûlü'nün cevap olarak okuduğu ayetlere, gerekse de sözlü verdiği cevaba bakarsak, Resûl en çok ihtiyaç duyulan dönemde, böyle bir maslahatı kabul etmemiş ve onlara meselenin tevhidin özüyle alakalı olduğunu, net bir şekilde ifade etmiştir. Buna rağmen kalbinde eğrilik olanların, onun hayatından bu muhkem ve herkesin çok net anlayacağı tutumu örtbas edip, Hudeybiye anlaşmasına gündeme getirdiklerine şahit oluyoruz. Ve bu müteşabih tutumla fitne ve istedikleri yorumu yapmaya vardıklarını görüyoruz. Onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin. Ali İmran suresi 8. ayet. Özellikle bu ayetin muhkem müteşabih ayrımı yapan ayetten hemen sonraki ayet olduğunu hatırlatarak yazımıza devam edelim. Başka bir örnekse Müslümanım diyen herkes şunu bilir ki bir insanın İslam dinine girmesi için ilk şart tağutları inkâr etmek ve onlardan uzaklaşmaktır. Bu tüm rasullerin kavimlerine kendileriyle yollandığı kelime-i tevhidin manasıdır. Senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin. Enbiya Suresi 25. Ayet Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tavuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir elçi gönderdik. Nahl Suresi 36. Ayet Sorulması gereken soru şudur. Bir insan ne yaptığı takdirde tavuta küfretmiş ve ondan içtinab edip uzaklaşmış olur. Bunu öğrenmenin yolu, rasullerin siretine ve kavimlerinin tavutlarına nasıl muamele ettiklerine bakmaktan geçer. İlk olarak onların küfrüne itikad etmek gerekir. Çünkü bir insanın kâfir veya müşrik olmadan tavut olması mümkün değildir. Ayrıca tağutlar Allah'ın subhanahu ve teala küfür olarak isimlendirdiği her türlü inanç, söz ve davranışı kendilerinde bulundururlar. Allah'ın hakimiyetinde Allah'la subhanahu ve teala çelişirler. Onun kanunlarını bir kenara atar, yeni kanunlarla insanları yönetmeye kalkarlar. Buysa Allah'ın subhanahu ve teala uluhiyetinin en belirgin noktasında ona kafa tutmaktır. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dost doğru din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Yusuf suresi 40. ayet O, kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Kehf suresi 26. ayet Bununla beraber Allah'ın subhanehu ve Teala var olan kanunlarını değiştirir. Helali haram, haramı da helal yaparlar. Onların kanunlarında helal haram ibaresi geçmez yasak serbest olarak ifadesini bulan her şey İslam'daki helal ve haram kavramını karşılar. Oysa Allah, haram kıldığı aylarda oynama yapmayı çok sert bir dille kınamıştır. Haram ayları başka aylara ertelemek küfürde ileri gitmektir. Bu uygulamayla inkar edenler saptırılırlar. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısını uydurmak için, bir ayı bir yıl helal ve bir yıl haram sayıyorlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılıyorlar. Onlara kötü işleri güzel gösterildi. Allah, kafirler topluluğunu doğru yola erdirmez. Tevbe Suresi 37. Ayet Aynı şekilde Allah subhanehu ve Teala haram kıldığı ölü etinin helal sayılmasıyla ilgili olarak da, sahabeyi şu şekilde uyarmıştır. Üzerinde Allah'ın isminin anılmadığı şeyi yemeyin. Çünkü bu fısktır, yoldan çıkıştır. Gerçekten şeytanlar, ''Sizinle mücadele etmeleri için, kendi dostlarına gizli çağrılarda bulunurlar. Onlara itaat ederseniz, şüphesiz siz de müşriklersiniz.'' En'am suresi 121. ayet Onlar bunun yanında, devletler arası ilişkilerde ve kendi ülkelerinde Allah'ın kanunları dışında kanunlara muhakeme olur, adalet diye insanları buna davet ederler. Bu sıfata sahip insanlar, iman etmiş olduklarını iddia etseler bile, Allah subhanehu ve Teala onların imanının zandan ibâreti olduğunu ifade ederek, onları bu yanlış zanlarında yalanlamıştır. Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıkların öne sürenleri görmedin mi? Bunlar tağutun önünde muhakeme olmayı istemektedirler. Oysa onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister. Nisa suresi 60. ayet onlar kâfirleri dost edinir, onlara yardımcı olur ve Müslümanlara karşı onların yanında yer alırlar. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dostlar, veliler edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez. Maide Suresi 51. Ayet Onlardan çoğunun inkâre sapanlarla dostluklar kurduklarını görürsün. Kendileri için nefislerinin takdim ettiği şey ne kötüdür. Allah onlara gazaplandı ve onlar azapta ebedî kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edilmezlerdi. Fakat onlardan çoğu fasık olanlardır. Maide suresi 80 ve 81. Ayetler Bunlar her tautun içinde bulunduğu amellerden bazılarıdır. Bu sebepten her muvahit onların küfrüne itikad etmelidir. Bu Allah'ın tüm peygamberler vasıtasıyla biz müminlerden istediğidir. Allah'ın uğruna peygamberler yolladığı bir gayeyi basite alan, bunlara kafir demekle elimize ne geçer diyerek insanları saptıran helak olmuşların çokluğu bizi aldatmamalıdır. Günümüzde ilim adına konuşan bazıları müteşabihe sarılarak tavutlar hakkında şüphe oluşturmaya kalkarlar. Derler ki: "Günümüz tavutlarının bu amelleri hakkında söyledikleriniz doğrudur ancak onlar bu amellerle beraber namaz kular, kelime-i tevhidi nutk ederler." Allah Resulü bir hadisinde ahir zamanı vasfederken: "Kıyamet kopmazdan önce karanlık geceler misali fitneler gelmeden salih amellerde acele ediniz." Bu karışıklıklar içinde, kişi mü'min olarak sabahlayıp, kâfir olarak akşamlar. Mü'min olarak akşamlayıp, kâfir olarak sabaha çıkar. Birçok kimseler, azıcık bir dünyalık karşılığında dinlerini satarlar. Müslim, Ahmed Tirmizi. Bu hadis gereği derler ki, Tavutlar sabah parlamentoya giderek küfür işliyor ve dinden çıkıyorlar. Akşam evlerine geldiklerinde namaz kılıyor, kelime-i tevhid ediyor, İslam ehli gibi davranıyorlar. Korkarız ki, onlara kafir dediğimiz esnada mümin, mümin dediğimiz esnada kafir olsunlar. Bu sebepten onları tekfir etmeyiz. Bunca muhkem nas, kıyamet alametlerinden bahseden ve işin tehlikesini anlatmak için Müslümanlara dikkat uyandıracak bir benzetmeyle anlatılan hadis için terk edilmiştir. Hadis dikkatli incelendiğinde a. Bu hadisi bu haliyle Allah Resulü'müz söylemiştir yoksa ravi ezberinde şüphe mi etmiştir belli değildir. Bu sebepten iki ayrı hüküm zikretmiştir. Yani Allah Resulü kafir olarak sabahlar, mümin olarak akşamlar mı demiştir yoksa tam zıddını mı söylemiştir? Ravi bunda emin olmadığı için cümleyi iki ayrı haliyle nakletmiştir. Bu bir ihtimaldir. İmam-ı Nevevi Rahmehullah, Müslim şerhinde ilgili hadisin açıklamasında Allah Resulü bu fitnelerin şiddetini kişi mümin olarak akşamlar, kafir olarak sabahlar veya tam zıddı şeklinde vasfetti. Bu ravinin şekkidir der. Bu ihtimale göre hadiste tek hüküm vardır. O da mümin insanların kafir olacağını söz konusu olmasıdır. Tekrar İslam olacaklarına dair bir ibare yoktur. B. Tüm İslam ehlinin yanında sabittir ki İslam dininden belli bir sebeple çıkan kişi, tevbe etmeden İslam'a dönemez. İmam Begavi Rahimehullah İslam'dan çıkışı bir farzın inkârı veya haramın helal görülmesinden dolayı ise, o inancından dönmesi gerekir. Şirazi Rahimehullah bir farzı ı inkâr veya haramı helal görmüşse, bu inancından dönüp kelime-i tekrar etmedikçe, İslam'a sahih olmaz demiştir. Bu tağutlar, Akşam olduğunda şirk ve küfürlerinden tevbe mi ediyorlar ki Müslüman olsunlar? Eğer kasıt kelime-i tevhid ve namazlarıysa, zaten bunu tuğyan halinde de icra ediyorlar. C. Bir başka ihtimal, bu hadiste anlatılan şeyin, insanı dinden çıkaran büyük bir küfür değil de, korkutma ve sakındırma amaçlı ıtlak edilen küfür olmasıdır. Bu küfrün manası da büyük günahlardır mehli bu hadisi bu şekilde tefsir etmişlerdir. Mübarek Furi rahimehullah Tirmizi şerhi Tuhfetül Ahdeziyye'de şöyle der: Bu benzetmeden kastedilen fitnenin ne kadar çirkin ve korkunç olduğunun anlaşılmasıdır. Öyle ki sebebi ve ondan kurtulmanın yolu bilinmez. Kişi Müslüman olarak sabahlar imanın aslıyla veya kemaliyle vasıflanmıştır. Kafir olarak geceler hakiki olarak veya nimeti inkar olarak küfranın nimet ya da kafirlere benzeyen olarak vasıflanmıştır. Ve seleften bazısı bu hadisi, Müslümanlar arasında vuku bulan savaşlar olarak tefsir etmiştir. Müslümanın Müslümanı öldürmesi, insana dinden çıkaran büyük küfür babından değildir. Ancak sakındırma amaçlı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küfür lafzını kullanmıştır. Hasan el-Basri rehmahullah bu hadisi, Savaşlarda kardeşlerinin kanını mübah sayıp onlarla savaşmaya yormuştur. İmam Begavi, şer es Sunne ilgili hadisin şerhinde. Müslümanın canı ve malı haram olmasına rağmen fitne ortamında kişi din kardeşiyle savaşır. Bazı alimlerde bu ve benzeri hadisleri İmam Ali ve Muaviye radıyallahu anhum arasında vuku bulan savaşlar sadedinde zikretmiştir. İbnül Vezir, İsarül Hak ala al Halk. 412. Bunca ihtimal ve yorumu barındıran bir hadisi, tavutların tekfiri gibi dinin aslından bir meselede delil almak, onlarca muhkem nasıl görmemezlikten gelmek ne ilginçtir. Son olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sahabesine ahir zamanla ilgili hadislerle nasıl muamele edeceklerini öğretmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem, Deccal'den konuştuğu bir gün, dedik ki, ''Dünyada kalması ne kadardır?'' buyurdu ki, ''Kırk gün. Bir günü bir sene gibidir, bir günü bir ay gibidir, bir günü cuma gibidir, diğer günleri sizin günleriniz gibidir.'' Dedik ki, ''Ya Resulallah şu bizim senemiz gibi olan günde, bir gün ve gecelik namaz bize yeter mi?'' buyurdu ki, ''Hayır, onun miktarını takdir edin. Müslim.'' Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, Alışılmışın dışında bir durumu anlatıyor. Bir günün bir sene kadar uzaması durumu. Her gün içinde beş vakit namaz vardır. Böyle bir günde namazlar nasıl eda edilecek? Cevap, hem sorunu çözmüş, hem de usul öğretmiştir. Usul, bu tip karışıklıklarda asla dönmek ve bilinenle amel etmektir. Şüphe ehlinin kendiyle sapıp saptırdıkları hadiste, bu baptandır. Bilinen asıllara muhalefet ettiği için, burada muhkem naslara dönmeli, ve vaka onların ışığında anlaşılmalıdır. Biz yine ilimde rasih olanları taklit ederek diyoruz ki, Onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimize eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin. Ali İmran Suresi 8. Ayet Bir başka örnekse birilerinin, müşriklerin cehalet ve tevillerini mazeret saymalarıdır. Allah subhanehu ve Teala kitabında, müşriklerin tüm mazeretlerini saymış ve onları açık ve kuvvetli delillerle çürütmüştür. Buna rağmen, kalbinde erilik bulunanların müteşabih ve birden fazla anlamı olabilecek naslara yönelerek, cehaletin ve tevilin mazeret olduğunu, büyük şirkle, Allah'a subhanehu ve teâlâ şirk koşanların dahi, Müslüman olduklarını söylediklerini görürüz. Allah, insanları yaratmadan önce, bu mazeretleri çürütmek adına onlardan söz almıştır. Hani Rabbin, oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? demişti de onlar, Evet, Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu, kıyamet günü, biz bundan habersizdeki dememeniz içindir. Ya da bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Bizse onlardan sonra gelme bir nesliz. İşleri batıl olanların yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin dememeniz için. Arap suresi 172 ve 173. ayetler. Şeyhül İslam İbni Teymiyye rahimehullah Allah onlar için bu şahitliklerinin reddettiği iki delili zikretti. Biri firavun ve benzerlerinin küfrü olan tatil küfrüdür. Buna, bu kıyamet günü, biz bundan habersizlik dememeniz içindir. Kısmı işaret eder. Diğeri de Arap müşriklerin küfrü cinsindendir. Buna da, bizden önce ancak atalarımız şirk koşmuştu. Bizse onlardan sonra gelme bir nesliz. Kısmı işaret eder. Der teâvrut, akli ve en-nakl. 332 Başka bir ayette ise Allah subhanehu ve Teala tüm günahları ve dinde vuku bulan muhalefetleri iki kısma ayırır. Bir kısmını affedebileceğini, bir diğer kısmını affetmeyeceğini söyler. Gerçekten Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise, dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, Doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur. Nisa Suresi 48. Ayet Ayet, muhkem olan ayetlerdendir. Allah'ın Subhanahu ve Teala şirki affetmeyeceği, bunun dışında kalan günahları ise dilediği için affedeceğini zikreder. Bu ayetin tefsirinde iki nüzül sebebi zikredilmiştir. İkisi de ayetin muhkem olduğunu ve yanlış anlaşılmaya müsait nasların bu ayet ışığında anlaşılması gerektiğini gösterir. Birincisi, Allah subhanehu ve Teala, ey nefisleri hakkında aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah tüm günahları bağışlar, Ayetini indirince, adamın biri, şirk deme diye sordu. Bu soruyu üç defa tekrarlayınca, bu ayetindi. Diğeri, Vahşi ve ashabı Hamza'yı radıyallahu anh katlettikleri için Allah subhanahu ve Teala tarafından affedilmeyeceklerini düşündüler. Allah Resulüne yazdılar. Biz Mekke'deyken senden şu ayetleri işittik. Yine onlar ki Allah'la beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı kat kat arttırılır ve onda, azapta, alçaltılmış olarak devamlı kalır. Furkan Suresi 68-69 Ayetler Bunun üzerine Allah, Furkan Suresindeki şu ayetleri indirdi. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse şüphesiz o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Furkan suresi 71 ve 72. ayet. Bu ağırdır dediler. Tevbe ederiz ancak salih amel işleyip işleyemeyeceğimizden emin değiliz. Bunun üzerine Allah Subhanahu ve Teala Nisa suresindeki ayetleri indirdi. Diyebiliriz ki Gerek insanda reca ve umut oluşturan ve yanlış anlaşılmaya müsait olan veya insanı korkutan ve umutsuzluğa sevk eden ayetler bu ayetin ışığında anlaşılmalıdır. Allah subhanehu ve Teala, bu ayeti muhkem ve ölçü kılmıştır. İki yönlü yanlış anlaşılmaya müsait nasların doğru anlaşılma miyarıdır. Ancak mizanı ters çevirmiş ve muhkem naslara müteşabih naslar ışığını da anlayanların, bu ayet okundukça müteşabih nasları zikredip, Allah'ın müşrikleri affedeceğini söylediğini görüyoruz. Misal olarak, en çok dillerine doladıkları naslardan biri olan, sizden öncekilerde yüce Allah'ın kendisine çokça mal vermiş olduğu bir adam vardı. Ölüm kendisine yaklaşınca çocuklarına, sizlere nasıl bir babaydım diye sordu. Çocukları da, hayırlı bir babaydın diye cevap verdiler. Baba, şüphesiz ben hiçbir hayır işlemedim ki, öldüğümde beni yakın. Sonra yanmış parçalarımı iyice öğütüp küledin ve küllerimi fırtınalı bir günde savurun dedi. Bu isteğini çocukları yaptılar. Yüce Allah parçalarını toplayıp seni bunu yapmaya iten ne oldu diye buyurdu. O da senden korktum diye cevap verdi. Allah da ona rahmetiyle muamele etti. Buhari Müslim. Bu adam Allah'ın kudretinden şüphe etmiştir. Bunu inkarından değil de. Tevil ve cehaletinden yapmıştır. Allah subhanehu ve Teala onu affetmiştir. Demek ki Allah cahil olanları ve tevil ehlini affedecektir derler. Oysa hadise tek bir soru sorulduğunda, ortada bir yanlış anlama olduğu ve hadisin yerinde kullanılmadığı görülecektir. Bu adam Allah'a şirk mi koşmuştur? Elbette hayır. Allah'ın subhanehu ve Teala kudret sıfatını inkar etmekle beraber, sınır ve kapsamında cahil kalmıştır. Şâih'tense ki bir Müslüman Allah'ın sıfatlarını ikrar etmekle beraber onların sınır ve kapsamını bilmezse bu cehalet mazerettir. Bu anlaşılabilir. Ancak büyük şirkte cehalet mazerettir sonucuna ulaşmak Allah'a havale edilmesi gereken bir anlayıştır. Alimler bu hadisi ele alırken farklı teviller yapma gereği hissetmişlerdir. Bunun nedeni de hadisin bilinen asıllara muhalif olmasıdır. Ve özellikle dikkat edilmesi gereken şey, hiç kimse bu hadisi Allah'a şirk koşma konusunda ele almamıştır. Güncel itikat meseleleri adlı risalede, tafsilatlı olarak incelediğimiz bölümü özet halinde sunuyorum. A. Hadisi zahirine göre anlayıp, adamın Allah'ın kudreti konusunda şüphe ettiğini söyleyenler, Şeyhül İslam İbni Teymiye ve İbni Kayyım Rahimehullah bunlardandır. İbni Teymiye Rahimehullah, bu adam küllerinin savrulduğu takdirde diriltilemeyeceğini zannetti. Ve Allah'ın kudretinde şüpheye düştü. Bu Müslümanların ittifakıyla küfürdür. Fakat bunu bilmeyen bir cahildi. Allah'ın onu cezalandıracağından korkan bir mümindir. Allah da onu affetti. Feteva İbni Kayyim Rahimehullah Bu adam kudret sıfatında ve diriltmede şüphe etti. Ve hiçbir hayırda işlemedi. Bununla beraber Allah ona sordu. Seni bunu yapmaya ne itti? Dedi ki, senin korkun ya Rabbi. Sen bunu daha iyi bilirsin. Ve Allah onu affetti. Hâdi el-Ervâh B. Hadisi tüm lafızlarıyla ele alıp, arasını birleştirmeye çalışanlar. Bunlar, kudreti nefiyetmediği ve bilakis kudreti ispat ettiği rivayetleri alıp, zahiren kudrette şek ettiği rivayetlere farklı mana veren alimlerdir. Bu manaların Arap lügatında da yeri olunca böyle bir yol izlemişlerdir. İmam Nevevi Rahmehullah, Müslim şerhinde bir taife dedi ki, ''Bu hadisi Allah'ın kudretini nefyetmeye yorumlamak sahih olmaz. Çünkü kudrette şüphe eden kafirdir. Başka rivayette bunu Allah korkusundan yaptığını söyler. Oysa kafir, Allah'tan korkmadığı gibi ayrıca kafire mağfiret de edilmez.'' Bu taifeye göre hadisin iki tevhili vardır. İ. Eğer azabı takdir etmişse, kaza, bu fiil kadere, hem şeddeli hem de şeddesiz okunabilir, iki okuyuşta da mana aynıdır. İki. Eğer daraltılırsa, deyyeke, bu mana Kur'an'da kullanılmıştır. Kedere fiili daraltma manasında olur. Fecir suresi 16, Enbiya suresi 87. ayetler. Bu manayı ve tefsiri İmam Ayni Buhari şerhinde, İmam Suyuti İmam İbni Berden, Muvatta şerhinde, Hafız İbni Hacer fethul Bari'de nakletmişlerdir. C. Bu adam şüphe etmedi. Arap lügatında yaygın olan bir üslup kullandı. Bu üslup şüphenin yakine mecd, karıştırılmış edilmesidir. Manası da dinleyeni şekmiş vehmine sokup yakine ulaşmadır. Fakat hakikatte yakin vardır. Şu ayette bunun örneğidir. Bizler ya da sizler ya hidayet üzere ya da açık delalet üzereyiz. Sebe suresi 24. ayet. Şüphe suretinde olsa da keşfedilen yakindir. İmam Nevevi yorumlar arasında zikretmiştir. De, bu adam fetret zamanında yaşamıştır. Tevhidin aslı o dönemde olanlar için yeterlidir. O dönemde şirk koşmayıp, hanif olanların çoğu, dinin tafsilatını bilmiyordu. O dönem, insanlarına tevhidin aslı yeterliydi. Çünkü şeriatın tafsilatı, onlara ulaşmamıştı. Bu görüşü İmam Nebevi, Müslim şerhinde yorumlar arasında zikretmiştir. Fethül Bari'de, İbni Hacer'de bunu nakletmiştir. E. Bu adam sıfatın cahilidir. Kudret sıfatı. Sıfatın cahilinin tefiri ise ihtilaflıdır. kâd yaz, Sıfatın cahilini, İbni cerir et taberi tekfir etti der. İmam Eş'ari de bu görüşteydi fakat daha sonra döndü. Bu hadisin şerhi, İmam Nevevi. F. Bu adam bazı lafızlarda geldiği gibi eski milletlerdendi. Olabilir ki onların şeriatında kâfir affediliyordu. Bizim şeriatımızdaysa bu kaldırıldı. Hafız, Fethul-i de bunu nakleder ve en uzak görüş der. G. Bu adam bu sözü ölüm dehşeti halinde söylemişti. Bunun misali unutan ve ne söylediğini akletmeyen insan gibidir. Bu tefsiri İmam Nevevi Müslim şerhinde ve Hafız İbn Hacer Fethul Baride nakletmiştir. Bu aynı zamanda İbn Hacer'in tercihidir de. Ebu Hanzala. Güncel itikat meselelerinden. Bu hadis hakkında alimlerin söylediklerine bakınca. Muhkem naslara muhalif bir hadisin yorumlanmaya ihtiyacı olduğu anlaşılacaktır. Ve sonuç olarak diyoruz ki, müteşabih naslarla dinini anlamaya kalkan ve İslam inancına aykırı neticelerle ortaya çıkan her ihtilaf yerilen ve sahiplerinin inkar edilmesi gereken ihtilaftır. Müteşabih naslarla ulaştığı netice şirk olanlar müşrik, bidat olan bidatçı, fısk olan fasıktır. Allah'ım, bizleri senin dinini muhkem naslarla anlayan ve seni razı etmek için amel eden kullarından eyle, bizlere hidayet ettikten sonra kalplerimizi eğriltme.